57. konu Hazreti Ebubekir'in mürtedlerle savaşa gönderdiği Halid bin Velide emir vermesi Hazreti Ebubekir Arap mürtedleriyle savaşmak için gönderdiği Halid bin Velide şu emri verdi Onları İslam davasına davet et leh ve aleyhlerinde olan şeyleri kendilerine açıkla onların hidayete ermeleri senin için her şeyden daha önemli olmalıdır İster kırmızı, isterse de siyah renkli olsun, her kim sana icabet ederse bu ondan kabul edilecektir. Zira sen ancak Allah'ı inkar edenleri onun dinine döndürmek için savaşıyorsun. İslam'a davet edilen bir kimse icabet eder ve imanını açıklarsa artık hiç kimsenin ona dokunmaya hakkı yoktur. Onu ancak Allah Teala hesaba çekebilir. Bundan sonra Hazreti Ebubekir, halite mürtü dolup da davet edildiği halde Müslümanlığa dönmeyenlerin öldürülmesini emretti.